ألم ترى إلى الذين خرجوا من ذي آلهم وهم أُنوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أثر الناس, ولكن أثر الناس لا يشكرون Kendileri binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkıp gidenleri görmedim. Bunun üzerine Allah onlara ölün diye buyurdu, öldüler. Sonra da onları diritti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı gerçekten büyük insan sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah Şüphesiz semi hakkıyla işitendir. Alim hakkıyla bilendir. Hasenem, fuhula, fuhula, yab yab Kimdir şu kimse ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kendisine kat kat fazlasıyla artırsın. Allah rızkı dilediğine daraltır ve dilediğine genişletir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Alam ta ila malamin ban isra ila Musa iz nabi leh iz nabi leh muzaf lana fi sabilillah قالها الله سئتم إن كُتِبَ عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Vallahu alim zalimin Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedim. Bir zaman peygamberlerine şöyle demişlerdi: Bize bir hükümdar tayin et ki Allah yolunda savaşalım. Peygamberleri dedi ki: Ya üzerinize savaş farz kılınır da savaşmayacak olursanız onlar ''Yutlarımızdan ve evlatlarımızın yanından çıkarıldığımız halde neden biz Allah yolunda savaşmayalım?'' dediler. Fakat üzerlerine savaş farz kılınınca içlerinden pek azı müstesna savaştan yüz çevirdiler.'' Allah o zalimleri hakkıyla bilen. Ve قال لهم نبيهم إن الله قد باث لكم طالوت ملكا قالوا إن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق به ملك من لم يؤت سعة من المال قال إن الله Valge <gülüyor> Peygamberleri onlara şöyle dedi. Şüphesiz ki Allah Talut'u size hükümdar tayin etmiştir. Dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz halde ve mal cihetiyle ona bir genişlik verilmemişken üzerimize onun hükümdar olması nasıl olur? Peygamberleri şöyle dedi. Muhakkak ki Allah onu üzerinize seçti ve ilim ve cisimde bir genişlik ve kuvvet cihetiyle onu size üstün kıldı. Allah mülküne dilediği kimseyi verir. Allah vasi lütfu geniş olandır. وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكية من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل نوسى تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Peygamberleri onlara şöyle dedi, ''Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti, vaktiyle sizden alınan tabutun size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden bir sekine, ruhlara emniyet veren bir huzur ve Musa ehlinin ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır.'' onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil var. فَلَمَّا فَصَلَطَانُواْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَيْبَ مِنْهُ وَمَن لَم يَضُعْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَن غُرَفَ غُرَفَ الْبِيَضِّ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَاطَعَ لَا قَاطَعَت لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ KEM MİN Böylece Talut ordusuyla Kudüs'ten ayrılınca onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edicidir. Buna rağmen kim ondan içerse artık benden değildir. ''Eyleyle bir avuç alan müstesna, kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir. Fakat içlerinden pek azı müstesna, hepsi ondan kana kana içtiler.'' Derken o ve beraberindeki iman edenler, onu nehri geçince sudan içenler, ''Bugün Calut ve ordularına karşı bizim takatimiz yoktur.'' dediler. Gerçekten Allah'a kavuşacak kimseler olduklarını sezenler, yakinen inananlar ise şöyle dediler. Nice az sayıdaki topluluk, daha çok sayıdaki cemaate Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Talut ve ona itaat eden müminler, Calut ve ordusuna karşı çıktıklarında şöyle dediler: Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Fehazamuhu bi'iznillahi wa qatal Davudu Câlûta wa ata'ahullahu'l-mülk. Wa ata'ahullahu'l-mülk ve'l-hikmet ve 'allemuhu mimma yasha. Ve leula defa'llahu Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Allah ona saltanat ve peygamberlik verdi ve dilediği şeyleri ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile def etmeseydi Yeryüzü elbette fesada uğrardı Fakat Allah bütün alemlere karşı büyük ihsan sahibidir Ya Muhammed Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen elbette peygamberlerdensin.